İyi günler Toprak Ana'nın 30. programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugünkü başlığımızı Güneydoğu ve Yaşam Pınarlarımız olarak belirledik. Çünkü... Güneydoğu Anadolu bildiğiniz gibi bu yıl kuraklıktan ülkemizde en çok etkilenen bölge ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yaptığımız gezide bölgenin farklı noktalarında tanıştığımız insanların çok renkliliği, kültürü, coşkusu gerçekten yaşam pınarlarımız olduğu konusunda bizleri bir kez daha ikna etti. Ancak ne yazık ki bölgede bir de kuraklık var. Bir yanda Türkiye'nin en büyük barajlarının inşasının sürdü ve buna bağlı sulama projelerinin gerçekleştiği geçmişin kurak ancak çok verimli topraklarını kucaklayan haran Havası. Ama diğer bir yanda ise bir zamanlar yağmurların hiç eksilmediği tarlalarda bir traktör suya muhtaç çiftçinin yanan buğdayı, arpası ve kirazı var. E, sulama konusunda Atatürk barajı ile başlayan hamleler kuşkusuz bölgenin verimli Mezopotamya toprakları için çok büyük bir fırsat. Ancak benzer barajların her pahasına oluşumunu sağlamaya çalışmak ne yazık ki bu fırsatları bazı kulvarlarda büyük hatalara ve geri dönüşü olmayan kayıplara da taşıyabiliyor. E, kuşkusuz Zeyukma'da çok geç kaldık. Bir tarih sular altında kaldı ama Hasan keyfi de yok edersek aynı günahı ikinci kez işleyerek e, bu insanlık ayıbını sanıyor. İyice pekiştirmiş olacağız İşte tam bu noktadan Geçtiğimiz günlerde Hasan Keyif'te e, Doğa Derneği'nin bir ofisinin Açılmış olduğuna tanık olduk Ve Hasan Keyif'te e, Doğa Derneği ofisini ziyaret ettik Hasan Keyif Yok Olmasın Kampanyası koordinatörü Sevgili Erkut Ertürk Bakın Toprak Anı için bizim mikrofonlarımıza Neler söyledi Hasan Keyif Yok Olmasın kampanyası Ilı Su Barajı'nın iptalini talep ediyorum. Ilı Barajı 1950'lerde planlanmış, çok eski bir baraj projesi. Şu an Türkiye'de birçok mevzuattan, çevre etki değerlendirme raporlarından ve mevzuatından uzak tutulan bir proje. Bu Ilı Baraj projesi ile beraber 10 bin yıllık kültürel mirasımız sular altında kalacak ki bunların en önemli sembolü Hasankeyf. Biz de bu yüzden Hasankeyf'i seçtik. Hasan ile beraber yaklaşık 400 kilometre karelik bir alan ve bu alandaki höyükler, tepeler ve birçok tarihi eser de henüz gün ışığına çıkmadan Ilısı Barajı Barajı'yla beraber sular altına gömülecek eğer bu baraj olursa. Doğa derdiğinin Hasankeyf'e kolmasın kampanyası sadece kültürel miras üzerine değil, aynı zamanda uzmanlık alanı olan biyolojik çeşitlilik üzerine te kurulmuş. Bizim birincil amacımız bu bölgeye has canlıları, endemik canlıları ve kırmızı listede olan, yok olmak üzere olan canlıların bir nevi sesi olmak. Onları Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmak. Hasan Keyif yok olmasın kampanyasının logosu kaplumbağa, Rafet. Rafetus euphraticus. Türkçede Fırat kaplumbağası olarak biliniyor. Bu yumuşak kabuklu bir nehir kaplumbağası. Sadece Fırat ve Dicle kenarlarında yaşayan, çok az bilinen, kendisi hakkında çok az bilgi olan bir tür. Ee, ve şu anda Birleşmiş Milletler'de kırmızı listede küresel olarak yok olma tehlikesi altında. Rafet'in, bizim Rafet'in e, yaşam alanlarını ortadan kaldıran, yaşamını tehdit eden en önemli şeyler barajlar. Çünkü kendileri sığ sularda yaşıyorlar, çamurlu oluşan mendereslerde ve alivyonlu bölgelerde yaşıyorlar siz bir baraj yaptığınız zaman baraj olan bölgede suyu derinleştirip tamamen bambaşka bir ekosistem yarattığınızdan ve baraj sonrasında da suyun bütün akış rejimini değiştirdiğinizden dolayı Rafet son yaşam alanı olan Dicle nehrinde kaybetmek üzere. Orta Çağ sonlarına kadar Mezopotamya ile Anadolu'nun kesişim noktasında ticaret merkezi olan Hasan Keyif'in Müslümanlar tarafından 638 yılında fethedilinceye kadar Bizanslılar, Sasaniler, Artuklar, Eyyubiler ve Moğolların idaresinde kalmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir çeşitliliğin yanında çok büyük bir kültürel geçmişte yer alıyor. Peki bu Hasan Keyif'in önünde duran bu büyük tehdit nedir? Bu Ilısu Barajı nasıl finanse ediliyor? Bu konuda da Erkut Ertürk şunları söyledi. Ulusu Baraj projesi tamamen dış krediyle yapılan bir şey. Ve bu krediyi sağlayan ülkeler Almanya, İsviçre ve Avusturya yani Avrupa Birliği ülkeleri. Burada çok ciddi bir çifte standart gözümüze çarpıyor. Çünkü Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde birçok standartı, ki çevre etki değerlendirme, böyle büyük projelerin çevre etki değerlendirmesi bunlara dahildir. Birçok mevzuatın standartlarının yükseltilmesi, Türkiye'deki yatırımların ya da hayat standartının onların seviyesine çıkmasını beklerken bir taraftan tamamen kendi ülkelerinde masaya bile koyamayacakları bir projeyi desteklemeleri. Bu yüzden biz Ilı Barajı'nın iptalini Türkiye hükümetinden talep ederken aynı zamanda Avrupa Birliği'ne bu üç ülkeye Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya da bu çifti standardı bırakıp bir an önce kredilerini geri çekmelerini talep ediyoruz. Aslında bu kredilendirme portföyünde yer alan Almanya'nın şöyle bir ilginç tesadüfle müh belediye başkanı Christian Ude'nin Nisan ayında şişli belediye başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ün de ortaklığında Buğday ile birlikte açılmış olan organik pazarı ziyaret etmesi Doğa Derneği için bir fırsat oluşturdu. Çünkü o gün Doğa Derneği yetkilisi Dicle Tuğba Kılıç Christian Ude'ye bazı ...uyarılar yapmak ihtiyacı hissetti ve AB normları ve çevre konusundaki hassasiyetini hatırlattı. Almanya'nın son derece çevreci, son derece duyarlı bir bir politikası olduğu halde... ...Türkiye'ye nasıl oluyor da kredi verebiliyor, nasıl bu konuya sıcak bakabiliyor sorusuna... ...Christian Ude açıkçası çok net bir cevap veremedi çünkü bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Ancak Christian Ude'nin genel olarak konuya yaklaşımını özetleyebiliriz. Şöyle konuşmuştu o gün... Ich wünsche Ihnen allen ein weiterhin schönes und sonniges Wochenende und ich wünsche uns allen eine Zukunft, in der wir in den Städten das friedliche Zusammenleben und die Völkerfreundschaft praktizieren. Vielen Dank. Sizlere güzel bir hafta zor, bol güneşli bir pazar diliyorum. Ama öte taraftan hepimize hem Münih'te hem Şiş'te hem dünyanın her köşesinde insanların kardeşçe yaşadığı, kimsenin kimseyi ezmediği ve herkesin eşit göz izasında yaşamını sürdürebildiği güzel bir dünya diliyorum. Dilerim başarınız. Teşekkürler. Umarız çevre konusunda ekolojik tarım konusunda çok önemli projelere imza atan Şişli Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül de Münih Belediye Başkanı'nın konuyla ilgili desteğini almamız konusunda yardımlarını bizlerden esirgemez. Ve Ilısu Barajı'nın kredilendirilmesi konusunda Almanya'nın desteğini belki de önleme ve durdurma şansı oluşturabiliriz Hasankeyfi Kurtarmak adına. Ee, Hasan Keyif'te de Doğa Derneği'nden hemen ayrıldıktan sonra çok büyük bir tesadüf karşımıza Hasan Keyif'in 39 yıllık muhtarı Mehmet Ayhan çıktı. 39 sene 3 ay muhtarım. Maşallah hiç ara vermedin Hiç Hiç arayamışım. Kırkızlık yok. Kimse kimseyi öldürmez. Temiz bir yer. Bu, bu bu değeri korumak lazım. Tabii. Ama burada da barajın olmasını isteyen insanlar var. Arsaları olanlar, Yok. arazisi olanlar satmak Yok. için. Yok, so dört tanedir, dört tane. Sadece dört tane? Sadece dört tane. tane. İstemeyen kaç kişi var? İstemeyen, hep istemiyoruz. Yani kaç kişi? Bir kişi. Bin kişi istemiyor? Bin mi? kişi istemiyoruz. Şu evet. altına kalsa bu civar hep öldü. Hayvanlara, toprağa yazık. bu Yok, kadar da yazık toprağa yazık. Hayvanlara da yazık. Bu bütün civar köylerimize yazık. Yüz altmış. köy altmış. Koy baraj altına, altına kalıyor. Koy baraj altına kalıyor işte. Ola yazık ya. Çok memnun oldum, Muhtar Amca, Helmet Amca. Hadi Allah'a Başım gözüm üzerinde. Kolay olsun. olsun. Sağ olun. Allah razı İşaret olsun. Aslında tabii bir sivil toplumu ile bir yerel e, yönetimin hatta yerel halkın böyle bir konuya aynı duyarlılığı göstermesi e, büyük bir tesadüf, büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ve bu fırsatın önemli sonucu da Ilısu Barajı'nın inşallah durdurulması ve Hasan Hasankeyf'in kurtarılması olacak. Hasan Hasankeyf'den sonra yolumuz Diyarbakır'a düştü ve Diyarbakır'ın Ulu Camii avlusunda o muhteşem taştan, kara taştan yapılmış Anadolu'nun en eski camilerden olan Ulu Camii'nde bir grup insanla karşılaştık. Orada Diyarbakır'da İsmail Amca bakın bize neler söyledi. Bizim memleket çok güzel. Bizim Türkiye inanın. Bak Almanya, İngiliz, Fransa, Amerika, İtalya, Söyücü, Arabistan... Yunanistan'a nereye gidiysem git, Türkiye gibi güzel bir memleket yoktur ha. Her bakımda, her bakımda, her şeyimiz var. Ne istersem var Türkiye'de. Ama biz, biz bir bir müziği yiyoruz, biz rahat durmuyoruz. Ne de ya. Ne istiysem ya, hepimize yeter ya, hepimize yeter. Hepimize yeter. Çığaçı you videoları Ezrebenek dilce wti biwati Ezrebenek Evet bu güzel parçayı Aynur Doğan bizlere seslendirdi. 2004 yılında kalan müzik tarafından yayılanmıştı. Işte Keçek Kürdan albümü içinde yer alıyordu ve Ahmeto isimli parça idi. Ee, Diyarbakır'dan sonra yolumuz Mardin'e düştü ve Mardin'in o çok renkli kültürel zenginliği içinde... Aslında çok e, etkileyici bir yerde e, Zinciriye Medresesi içinde e, bölgede önemli sivil toplum hareketlerine imza atmış olan e, Nusret Çakar ile görüşme şansımız oldu. Nusret Çakar e, aynı zamanda Çevre Ekoloji Yaban Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı. Bakın Nusret Çakar mikrofonlarımıza neler söyledi. Sevgili Nusret Çakar Mardin'de e, bir sivil toplum örgütü gibi çalışıyor. Canla başla, tek başına atık piltlerle uğraşıyorsun, kağıtları topluyorsun, eğitime önem veriyorsun. Bütün bunlarla ilgili toplum bilincini arttırmaya çalışıyorsun. Bu Mardin'deki kültürel ve insan dokusu nasıl bir değişim içinde sence? Önce biraz onu konuşalım, sonra da toprak değerlerine girelim. Önce kentimize hoş geldiniz diyorum size. Saydığınız şeyler içinde, de, iltifatlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Kentimiz bir hayli eski bir kent ve aklınıza gelebilecek her türlü üretim ile ilgili büyük zenginlikler yaşamış bir kent. Fakat ne yazık ki günümüzde o zenginliklerin hemen hemen hiçbiri yok gibi. İşte tarımsal üretimden tutun, meyve sebze üretiminden tutun. Mimari üretimden, ticari üretimden aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili bundan 50 yıl öncesine kadar çok zengin bir kent olmamıza rağmen bugün tamamen tüketim toplumu haline gelmiş ya da getirilmiş bir kent topluluğu burası. Şu anki durumu böyle. Yani küresel etkileşimden payını almış. Kesinlikle hem de en fazla alan yerlerden biri. Biraz böyle uç kent olması dolayısıyla da şanssızlık yaşıyor kentimiz. Bunun içerisinde bir avantaj gelişti diyebiliriz. Son 5-6 yıldır kentimizde turizm ağırlıklı bir gelişme var. Güdük olmakla birlikte bununla ilgili çeşitli yatırımlar var. Turizm yatırımları var. Gene güdük olmakla birlikte biraz işte restorasyon çalışmaları var. Kenti biraz düzeltmek adına çeşitli düşünceler var. Bu düşüncelerin minik de olsa atılmış adımları var ya da atılması düşünülen adımlar var. Değişik konularla ilgili tabii tarımla ilgili bu yıl ne yazık ki kentimiz çok ciddi bir tarımsal handikap yaşadı. Özellikle Güneydoğu, Anadolu bölgesinde ciddi bir handikap var ve kentimizde %90 oranında sulanmayan hiçbir ürün burada yeşermedi. Bütün işte mercimek, arpa, buğday ne yazık ki %90 oranında bir kayıp söz konusu. Tabii Nisan ayı sonlarında bir hafta gibi bir çok aşırı sıcak yaşadık. Mevsim normallerinin üzerinde bir hayli üzerinde bir sıcak yaşadık ve o sıcak da bizim buranın çok değerli bir ürünü olan kirazı yaktı ve ne yazık ki şimdi siz tanık oldunuz. Pazarda biraz da Oysa geçen yıl buraya gelseydiniz bir yığın kiraz ile karşılaşırdınız burada. Bu yıl ondan mahrum olduk. Tabi bu diğer şeylere de işte bademine, incirine, narına, üzümüne de etki etti. Böyle bir olumsuzluk yaşadık. Bizim dernek projelerimizin içerisinde yaşama geçirmeyi düşündüğümüz değişik şeyler var tabi. Bunların başında da ee, özellikle e, toprak ile insanı yeniden barıştırmayı hedef almışız biz. Eğer bunu becerebilirsek işte e, buranın e, yüzyıllar önce gene e, flora ve fauna yönünden bir hayli zengin olan toprakları tekrar bu şekilde zenginleştirme gibi projelerimiz var. Bunun için belki fidan üretimi projemiz var ya da diğer canlıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış canlıların e, doğaya salınması gibi bir projemiz var. Bu ee, bu şekilde çalışıyoruz Cem Bey. Evet Güneydoğu'yu etkileyen kuraklığın en çok etkilendiği, en çok zarara uğratıldığı noktada Mardin'de ne yazık ki %90'a varan kayıpların olduğunu Nusret Çakar'da da bize doğruladı. Umuyoruz bundan sonraki senelerde bazı önlemler alırız, iklim değişikliğini yaşamayız belki ama esas olan tabii ki bu konuda hem sivil toplumun hem devletin hem halkın ciddi bir bilinçlenmesi ve eğitim görmesi ki bu konuda çalışmalar yapılıyor. Yavaş yavaş daha bilinçli bir üretime doğru geçiliyor. Mardin'den sonra durağımız Harran'dı. Harran'ın konik evlerinde, Harran Üniversitesi'nin karşısında sohbet ederken bir gönüllü turizm elçisi karşımıza çıktı. Halen lise yıllarında lise 2'ye giden bir arkadaşımız. Bakın Salih bize neler anlattı? Adım Salih Gümüştop, lise öğrencisiyim. Ee, öncelikle GAP projesi buradaki halkın maddi durumu olarak bayağı düzeltti. Çünkü e, buradaki halk 98'e kadar herkes eski evlerde yaşıyordu. Ee, daha önceki bizim burada dedelerimiz anlattığına göre buğday ekerler e, e, yağmur yağdıysa diyor ekmek ve bulgurumuz çıkardı. O şekilde yerdik. Yağmur yamazsa tüm yıl aç kalıyorduk. Ama şimdi 95'ten sonra buradaki halkın maddi durumun hepsi düzeldi. Buradaki topraklar zaten çok verimli olduğundan dolayı zaten herhangi bir aksama da yok. İşçi herhangi bir sorunu da yok. Onun için herkes burada gaptan sonra bayağı hayatı düzeldi. Daha önce de sadece buğdayken şimdi buğday, pamuk, mısır, mercimek, arpa, bayağı sebze meyve ürünleri bayağı kılma başladı. O zaman bu bölgedeki sulama sebebiyle bu seneki kuraklıktan etkilenmediniz. Yok yok kesinlikle öyle bir şey yok. Peki bu sulamadan dolayı aşırı bir tuzlanmadan bahsediliyor. Öyle bir şey bu bölgede daha önceden var. Artık artık ziraat mühendisleriyle getirdikten sonra kesinlikle öyle bir şey yok bu bölgede. Ama daha önceden ilk su geldiğinde, su geldiğinde buradaki halkın bilinci bol su, bol ürün demek. Ama şimdi artık onun böyle bir olmadığına herkes kanaat getirdi. Çünkü ilk geldiği zaman herkes Pamuk yıkerken şimdi buğdaya yönelen oldu. Arpaya, zeytine, fıstığa yönelen oldu yani artık. Anladım. Yani verim düşüktüğün kalıcı bir sorun olmadı. Yok yok. Kesinlikle öyle bir sorun yok burada. Hı hı. Zaten burası burada aşiret sisteme geçer olduğu için de yani herkesin belli bir tarlası artık var. Öyle reform yapıldı. Onun için kimsenin öyle bir ihtiyacı yok burada. Evet, Salih Haran'daki aşiret sisteminden mutlu olduğunu ifade ediyor. Bir reform yapıldığını ifade ediyor ve topraklarının eskisi kadar sulama başladıktan sonra ilk dönemde yaşanan verimsizliği artık yaşamadığını ve verimin arttığını bizlere müjdeliyor. Şimdi bu konularla ilgili aslında daha bilimsel görüşlerini almak üzere Gaziantep'e bağlanacağız ve Ziraat Mühendisleri Odası Sayın Ahmet Faruk Demir ile görüşeceğiz. Temiz, Şu anda sessiz mi? Hı hı, tamam. Tam. Ahmet Bey iyi günler. İyi günler. Efendim geçtiğimiz günlerde bölgenizde bir gezi yapma fırsatımız oldu. İnsanların sıcaklığı, renkliliği, coşkusunu yaşadık ve çok mutlu olduk. Evet. Ama aynı zamanda tarımsal alanda yaşanan kuraklık insanların tabii ki çok canını sıkıyor. Ekonomik açıdan sıkıntılı olan, zor olan bir bölgede e, ciddi bir gelecek kaygısı da oluşturuyor. Evet. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz efendim. Evet. Kuraklık bu yıl e, bizim 2007 yılına oranla bayağı bir etkili oldu. Bu da biliniyor ki küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda düşüş yetersizliği. Buradaki bizim e, hubat ekili alanlarda ürünlerin gelişmelerini engelledi. Hubat ekili alanlarda toprakta nem yetersizliğinden dolayı çatlakların oluşmasına neden oldu yağışların yetersizliği. Ve çiftçilerimizin şu anki itibariyle durumu ekimini yapmış oldukları hubatları alanları yeniden sürdüler. Yeniden e, hayvan salımı yaptılar işlerine, ekimi yapmış oldukları yerlere. Zor bir durum bekliyor kendilerini. Çünkü ürünlerimize baktığımızda kıt burada buğday, arpa ve bercmekte yüksek miktarlarda bir rekortede düşüş yaşanacağı tespitlerimiz neticesinde gözükmektedir. Burada baktığımız zaman e, %50 gibi buğdayda düşüş yaşanacağı bu sulanmayan kısımlarda. Arpa'da aynı keza %50 civarında diğer mecmek oranında yine o keza da üretim düşüşleri ve çiftçilerimizin burada mağduriyeti söz konusudur. Evet efendim. Peki Ahmet Bey bu kuraklık devam ettiği takdirde çiftçilerimizin bundan sonraki yıllarda yapabileceği bazı önlemler veya farklı bir Ekim modeli olabilir mi? Bu konuda bir eğitim verilmesi söz konusu mudur acaba? Evet. Tabii ki yani biz her zaman şunu diyoruz yani. Yeni dönemin koşullarına uygun olarak diyoruz biz tarımsal araştırma yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kurulması ve etkinlikle sürdürülmesi gerekmektedir diyoruz. Ve çiftçilerimizin teknik bilgiyle donanması için arazilerinde olsun, pilot bölgelerde olsun ziraat mühendislerinin istihdam edilmesini istiyoruz ve teknik bilgiler doğrultusunda teknoloji kullanılarak üretim yapılmasını istiyoruz. Bu iklim e, iklimi mevsim normallerinde gitme işinin karşısında toprağın su ile buluşturulması gerekmektedir. Sulama yatırımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Burada Tabii Ahmet Bey, GAP bölgesinin özellikle Harran Ovası'nda yaşanan o aşırı sulamanın bir daha yaşanmaması için eğitim çok çok önemli. Sizin de ifade evet, ettiğiniz gibi. Evet, evet. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Evet, ve bundan inşallah. sonraki yıllarda belki yerel tohumlarımızın da biraz yerel kaynakların ve yerel coğrafyaya uygun olan tohumlarımızın kullanılması da çok önemli. Tabii ki ee, çevreye adapte olmuş tohumları evet. kullanılması. Ee, çok çok teşekkürler katılımınız için Ahmet Bey. Rica ederim, sağ olun. Efendim bugünkü programımızı burada kapatıyoruz. Geçmiş programlarımıza Toprak Ana Ork sitesi içinde radyo bölümden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere iyi günler diliyorum.